Merhaba sözkü dinleyenleri. Bu hafta İstanbul Bilgi Üniversitesi e, Dolapdere kampüsündeyiz. Bu haftaki konumuz Metlabaşı to Toplum Merkezi'ndeki e, toplum merkezinin yapacağı bir konser aslında. Bu konserde hem e, koro var hem e, müzik aletleri eşliğinde çalınacak şeyler var. E, Bayağı güzel bir gösteri olacağına inanıyoruz. Cemle birlikteyiz. E, merhabalar. Gizem, güzelim de bana sözü yönelttiği gibi e, karşımıza çok e, güzel bir ekip var ve e, aslında e, yer alan atölyelerin hepsinden bazı arkadaşlar yanımızda. E, birazdan onları tanıyacağız. E, aslında bu, kons e, bu gösteri yıllık gösteri ve e, her sene Tarabaşı Toplum Merkezi'nin e, yaptığı atölyeler sonucunda çıkan bir e, yıllık gösteri. E, geçen sene de olmuştu aynısından. Ee, ve siz bunu aslında 21 Mayıs günü dinliyorsunuz, 16.30'da ama bu, biz bugün 20 Mayıs gününde ve saat 3'e e geliyor saat. E, 20 Mayıs günü yapılan bir gösteri aslında bu. Birçok arkadaşımız burada var burada, Koradan olan, işte e, <gülüyor> enstrüman çalan. Şimdi teker teker onlarla tanışalım. Merhaba, isminizi söyler misiniz? Adım Civar. soyadım Çiçek. Peki Adem neler çalıyor, ne çalıyorsun? Konser, gitar, çalıyor. gitar çalıyorsun. Tamam. Sana geçelim. Adım Ferhat, soyadım Abi. 12 yaşındayım. E W K B N D Z. Adım Gülcan, soyadım Dağ. 5. sınıfına gidiyorum. Tel Aviv merkezini seviyorum. Koro grubundayım. Adım Zehra, soyadım Altan. 12 yaşındayım. Koro grubundayım. Sevgi Soyadım Aksol, 13 yaşındayım, koru grubundayım şarkı söylüyorum. Adım Ayten Soyadım Aksol, koru grubundayım şarkı söylüyorum. Mehmet Alpahar, dal adım Adım Murat Acay, 14 yaşındayım, evet. ritimdeyim. Adım Azat Soyadım Acay, 12 yaşındayım, ritim, e, ritim grubundayım. Darbuka çalmayı seviyorum, evet. Yani, toplum merkezi çok güzel. Hı hı. E, şimdi bir de gönüllerimiz var. E, Tarlabaşı toplum merkezinden. E, Onları da bir e, söz verelim istedik. Siz de kendinizi tanıtır mısınız? Tabii Buse Demir. E, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisiyim. Tarlabaşı'nda Mart Aynan Bey'e gönüllü olarak çalışıyorum. Ben de Melisa Kutlu. Ben de 3 ayda Tarlabaşı'ndayım. Aynı olasını söyleyeceğim. Teşekkür ederiz. <gülüyor> ee, şimdi e, Aslında Gizem'in de ilk başta e, sizlere belirttiği gibi e, çok güzel bir grupla yayınlayız ve e, kendileri e, birazdan saat 3'te e, konserleri var, gösterileri var e, dinleyenler için ve e, biz de onlar, onlar bundan önce kendileriyle bir, bu gösterinin heyecanını paylaşmak ve aslında bu e, Tarabış Toplum Merkezi ile ve e, müzikle veya veya yaptıkları e, gösteri dallarıyla ışığın aslında öğrenmek istedik. Mesela e, koro dolan arkadaşlar kimlerdi? E, mesela siz e, daha önce e, daha önce iç koro ile ilgili bir tecrübeniz olmuş muydu? Oldu. Oldu. Nerede oldu peki? Tarabış Toplum Merkezi'nde. Tarabış Toplum Merkezi'nde oldu abi. Ee, peki e, seviyor musunuz yaptığınız Seviyorum. şeyi? Seviyorum. Peki e, şey, gitar çalan bir arkadaşımız var. Hı hı. E, sen ne kadardı gitar çalıyorsun? E, bir, bir yıl falan oldu. Bir yıl oldu. Peki seviyor musun gitar çalmayı? Seviyorum. Anladım. Daha önce e, e, ailende gitar çalan başka birileri var mı? Yani müzikle evet. uğraşan? Ablamla ben sadece çalıyoruz. Öyle mi? Hmm. Hmm. Ablandan aslında birazcık eee evet. beraber başladık. Beraber düşüncesi. başladınız abi. Evet, tamam. E, peki Ritim Atölyesi'nden olan arkadaşlarla konuşalım ben biraz da. Siz evet. ne kadardır Ritim Atölyesi'ne evet. devam ediyorsunuz? Ben süreyi bilmiyorum ama bayağı oldu. Evet. Bayağı oldu. Hıh. Peki yıldan fazla. Hı hı. Peki şey memnun musunuz? Evet, evet çok güzel. Karış toplum merkezinde. İyi yanlış buluyorsunuz. Evet. İlk yazılmışız Kalabaşlı merkezinde. Aynen öyle. Peki eee... Peki nasıl Tarlabaşlı toplum merkezine? Çok iyi. Arkadaşım Çok bana söyledi. Söylemesin bulursa gelmeyecekti. Sen nasıl buldun? Yani ilk kayıt işlemleri İlk hatta ilk geldiğimizde hmm. aa, arkadaşıma dedim nereye gidiyordum Kalabaşlı merkezine dedi. Ben de anneme söyledim annemle bize oraya yazdırdı. Arkadaşın sayesinde? Evet. <gülüyor> Benim bir tane arkadaşım, Sızan diye bir arkadaşım vardı. Ko yani şey, Talipoş Merkezi'ne geliyordu. İlk önce o yazılmıştı. Dersleri çok iyiydi. Kursa gidiyorum dedi, bir gün öğretmemizi sordu. Kursa gidiyorum dedim. Talipoş Toplum Merkezi'ymiş. Sonra ben de anneme söyledim, annem de yazdım. Meynur musun peki Talipoş Toplum Merkezi'ne yani. gelmeye? Kaç seninde devam ediyorsun? Üç senedir. Üç seninde buradasın. Peki, şu an sen şey koroda mıydın? Korodasın değil mi? Koru e, eğitimi aldın yoksa... E, Öbürkülerine de gittim ama bıraktım. Hı, anladım. Koro'yu koro daha çok sevdim galiba. Anladım. Peki, e, şöyle sorayım e, müzikle ilgilenen, e, Adem'le e, bu soruyu sormak güzel. istiyorum. Müzik senin hayatla ne değiştirdi mesela bir senindir? Gitar çalmaya başlamışsın. Seni nasıl seviyorsun? İyi seviyorum. Kim gitar çalmayı seviyor? Ailenden gitar çalma var mı? He, yok ablamla ben bir tek Hı -hı. kimse çalmıyor. Hı -hı. Tamam. Bu aradan olanlardan mesela abilerin parçaları söyleyeceksiniz. Eminem. Onu bili bili hmm. bili. Başka? Başka. Alışım eski. Saati. En mal kutladı. Bilmem şüpheli. Bilmem şüpheliydi. Hikim oğlu. Hikim oğlu var. Arkadaşım Kim Hikim oğlu. Beatbox yapan bir arkadaşımız vardı. Uzaklı. Evet Sanırım. ben. Sen e, Beatbox ise ne zaman başladın? Ya benim abim yatıyordu. Abim He. de şimdi bir yol, yoldan geçiyordu. Bir tane çocuk camdan. İşte bitmiş yapılmış. Abinin de görmüş, çocuğa sormuş bunun ismini. Araştırmış, öğrenmiş. Ben de abimden öğrendim. Hı hı. Sen abi izle. Evet. Başladın yani. Azat şimdi e, bitbox gösterisi yapacak salonumuzda. Dinliyoruz kendisini. <gülüyor> Teşekkürler. Evet bu güzel beatbox dinletisinden sonra ee, Şimdi de Tarabaşı Toplum Merkezi'nin gönüllerine dönüyoruz. Ee, <gülüyor> Sizler ne zamandır e, gönülsünüz? Ben Mart ayından beri gönülüm açıkçası. Ben de yaklaşık 3 aydın. Biz müzik atölyesinde değiliz aslında, ünlüdür. Etüklere yardımcı oluyoruz, hı hı. derslerinde. Peki, e, sizce Taraboş Toplum Merkezi'nde dönemde olarak çalışmak nasıl bir his, nasıl bir his? Size kazandırdıkları şeyler nelerdir, belki bunda görüşürüz? Yani direk olarak, bir şey hani söyleyemem belki duygu ama gerçekten bana çok şey katılırız. Öncelikle sorumluluk duygusu ve e, yani Onlara bir şey anlatmak. Aslında ben onlardan birçok şey kazandım diyebilirim. Birlikte çalışmalar yürütüyoruz ve çok güzel. Çok farklı bir deneyim oluyor gerçekten. Çocuklarla iletişime nasıl geçileceğini öğreniyoruz. Aynı zamanda tarla başında eğitim de alıyoruz. Yani biz de eğitim alıyoruz. Eğitim çalışmalarımız oluyor. Onlar da bize fazlasıyla çok şey katıyor. Güzel çocuklarla çalışmak. Dediği gibi arkadaşımın biz de onlardan çok şey öğreniyoruz. Yani biz öğretmiyoruz sadece çocuklarda. Evet sevgili Süsküç'ün dinleyenleri, şimdi 20 Mayıs günü Tarlabaşı Toplum Merkezi Müzik Şenliği'nde yer alan müzik orkestrası, gitar atölyesi ve koronun seslendirdiği parçaları dinleyeceğiz. Ardından tekrar beraberiz. <Gülüyor> Mm-hmm. Şarkı dinledik ve şimdi tekrar Tarlabaşı Toplum Merkezi ile röportajımıza devam ediyoruz. Tarlabaşı Toplum Merkezi'nin koordinatörü olan Ceren Suntekin ile birlikteyiz. Merhaba, Tarlabaşı Toplum Merkezi ne zamandan beri var ve amaçları neler? Bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii anlatırım, Tarlabaşı Toplum Merkezi 2006 yılında Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Araştırma Merkezi'nin bir Avrupa Birliği projesi olarak kuruldu. Ee, şimdi yedinci senemize gireceğiz ee, 2006'dan beri e, Tarlabaşı bölgesinde yaşayan e, oradaki göç mağduru e, ya da işte o çok kültürlü e, ailelere e, sosyal eğitsel ve e, psikolojik destek sağlamak için oradayız e, bu amaç doğrultusunda da bir sürü e, çalışma yapıyoruz daha çok da çocuklarla gençlerle ve kadınlarla çalışıyoruz. Ee, Birçok atölyemiz var. İşte, müzik atölyeleri, e, resim ve sanat atölyeleri, tiyatro, yaratıcı drama atölyeleri, e, etütler, İngilizce dersleri, e, bunlardan birkaç tanesi. Aynı zamanda iki ayda bir Parlayan Çocuklar diye bir dergi çıkartıyoruz. Bu derginin tamamını çocuklar hazırlıyor. Her zaman gelip bizden ulaşabilirler e, dergiye de almak isteyenler. Ee, böyle. <gülüyor> e bir de bu e, günkü bugün olacağı gibi aslında yıllık gösterileriniz oluyor. Evet. Tüm, atölyeler. e, e, tüm atölyelerin bir sene e, sonunda kendi ürünlerini sergilediği e, yıl sonu şenliğimiz oluyor. Bu sene ilk defa yıl sonu yıl sonu şenliğimizi ikiye çıkarttık. E, birincisi 20 Mayıs Pazar günü olan e, bugün olan e, müzik şenlikleri. Buradaki işte ritim e, orkestra koro, gitar gibi atölyelerin, müzik atölyelerin müzikle ilgili gösterileri olacak. İkincisi önümüzdeki hafta. Bu da Yaratıcı Drama ve Tiyatro Atölyesi'nin Meraklı Korkuluk adlı oyunu. O da saat 3'te Bilgi Üniversitesi Dolapdöre Kampüsü'nde BSD olacak. Onu da bekliyoruz. Gelebilirler. Peki bu Tarlabaşı Toplum Merkezi ne tür desteğe ihtiyacı var? Bizim aslında yani biz bir derneğiz, Tarlıbaşı Toplum'un Destekleme Derneği olduk 2007 yılında ve dernek olduğumuzdan beri e, ayakta kalabilmek için e, çok fazla e, maddi manevi desteğe ihtiyacımız oluyor. E, birincisi hani bize gelip gönüllüler e, çalışabiliyorlar. Gönüllü destek olabiliyorlar. Yine siz de gelip gönüllü olarak destek olabilirsiniz. Atölyelere katılabilirsiniz. Çocuklarla, gençlerle, kadınlarla çalışabilirsiniz. Ama bunun dışında da esas çok çok önemli olan bizim için kurumsal olarak varlığımızı sürdürebilmek tarla başında. Çünkü varlığımızı sürdüremezsek bu kadar atölye yapmamızın da bir anlamı da kalmaz. O yüzden bizim kurumsal bir sponsora ihtiyacımız var. Buradan da bunu duyurmak isterim. Ee, bize e, tarlabaşı org adresinden www.tarlabaşı adresinden ulaşabilirler ee, ayrıca e, 0212 297 20 40 numaralarından da ulaşabilirler teşekkür ederiz Gelsin Biz teşekkür tekinle. ederiz ee... bu haftaki programımızın da sonuna geldik ee, çok e, güzel arkadaşlarla birlikte olduk çok güzel işler yapıyorlar hep birlikte bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Çok güzel arkadaşlarla birlikte olduk. Çok güzel işler yapıyorlar hep birlikte. Evet, bu hafta da Tarlabaşı Toplum Merkezi'nden e, yıllık gösteriye katılan arkadaşlarla beraberdik. E, ve kendilerinin yaptıklarını e, Tarlabaşı Toplum Merkezi'nde e, atölyeler sırasında e, hissettiklerini aslında biraz size aktarmaya çalıştık. E, bizden bu kadar sözküçüğün radyo.gmail.com adresine yorumlarınızı bize gönderebilirsiniz. Bir sonraki hafta yeni bir programda yine sizlere sesimizi duyurmak üzere. Hoşçakalın.